Merhaba, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Doğa Katliamı'na neden olacak Karadeniz'in yaylalarını birbirine bağlayan ranta açmayı planlayan Yeşil Yol Projesi'nin yürütmesini durdurdu. Cumhuriyet'in haberine göre Danıştay, doğa katliamına neden olacak Yeşil Yol Projesi ile ilgili tartışmalara son noktayı koymuş oldu. Tema Vakfı'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ordu Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi'nin 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planını açtığı dava, Danıştay'ın en üst organı olan İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun önüne geldi. İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 15 Ekim 2015 tarihinde, oy çokluğuyla planın yürütmesini durdurduğu öğrenildi. Kararda projenin hukuka uyarlılığı bulunmadığı anlatıldı. Bilirkişi raporunda çevre düzeni planının bölgedeki önemli doğa koruma alanlarını, su havzalarını, tarım alanlarını korumadığına vurgu yapıldı. Planın merkezine yaşam önceliğini ve bunun sürdürülebilirliğini koyması gerekirken sadece insanı esas alan bir yaklaşımla hazırlandığı belirtildi. Planın ayrıca bölgedeki korunması gereken doğal varlıkları, Doğal kaynak olarak görmekle ticarileşmesinin yolunu açtığı dikkat çekildi. Danıştay İdari Dava Daireleri bilirkişi raporlarına dayanarak 6 ilin çevre düzeni planının yürütmesini durdurma kararı verdi. Yeşil projesi 2600 kilometre uzunluğundaki Karadeniz'in yaylalarını birbirine bağlama adı altında uygulamaya sokulacaktı. Ancak bölge halkı yol projesiyle ağaçların kesileceğini, doğanın katledileceğini, araç trafiğiyle yaylaların ekolojik sisteminin zarar göreceğini ve bölgenin ranta açılacağı gerekçeleriyle projeye karşı çıkıyor. Öte yandan Tema Vakfı bu konuda temkinli bir açıklama yaptı. Açıklamada 10 Aralık 2015'te çeşitli basın ve yayın organlarında Danıştay'dan Yeşil Yol için karar çıktı. Danıştay Tema Vakfı tarafından Yeşil Yol projesini de kapsayan Karadeniz bölgesindeki 6 ilin çevre düzeni planı için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi biçiminde Haberler yayınlanmıştır dedi. Aynen bizim biraz önce verdiğimiz haberdeki gibi haberler Kamuoyu tarafından yeşil yol olarak bilinen yaylalar arası entegrasyonu sağlayan projenin durdurulduğu biçiminde algılanmıştır. Tema Vakfı Ordu'dan başlayıp Artvin Gümüşhane'ye kadar devam eden Doğu Karadeniz bölgesinin doğal varlıklarının ve ekosisteminin korunması amacıyla 1/100.000 ölçekli Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Artvin-Gümüşhane çevre düzeni planına yönelik kısmi iptal davası açmıştır. Yeşil yol olarak bilinen yaylalar arası bağlantı ve entegrasyonla ilgili plan hükümleri bu davanın küçük bir parçasıdır. Kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla böyle bir kararın henüz UYAP'da yani Ulusal Yargı Ağı Projesi'nde yayınlanmadığını ve Tema Vakfı'na ulaşan bir tebligat olmadığını açıklamayı görebiliyoruz. Karadeniz için büyük önem taşıyan bu konuyla ilgili hukuki süreci büyük bir titizlikle izliyoruz. Konuyla ilgili bilgiler geldikçe, kesinleştikçe kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz deniyor temanın açıklamasında. Ve şimdi gelelim yenilenebilir enerji konusuna. İngiltere'nin Güneş Elektriği Kurulu gücünün Ekim ayı sonu itibariyle 8.315 MW'a yükseldiği bildirildi. Birleşik Krallık Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan ve henüz kesinleşmemiş verilere göre ülkenin güneş elektriği gücü 2015'in ilk 10 ayında 2.972 MW artış gösterdi. 2 Mayıs sonu itibariyle ülkede devrede olan çeşitli ölçeklerdeki fotovoltaik sistem kurulumlarının sayısı ise 791.894'e ulaştı. Ülkenin güneş elektriği gücü 2014 yılının Ekim ayı sonunda 4848 megawatt, aralık ayı sonunda ise 5277 megawattı. İngiltere 2020 yılında güneş elektriğinde 22 gigawattlık kurulu güce ulaşmayı ve elektrik talebini %15 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabilmeyi hedefliyor. Tabii ki İngiltere 22 gigawatt yapıyorsa artık güneşli Türkiye'de. Kaç gigawatt yapılmalı sizler tahmin edin. Herkes için iklim adaleti talebini yükseltmek için ekoloji kolektifi tarafından hazırlanan iklimadaleti.org 10 Aralık'ta yayına girdi. İklim Adaleti sitesinde termik santral davaları, Türkiye'den ve dünyadan enerji politikalarına dair tartışmalar, Ve kent ekoloji eksenli yerel hareketlerin hak arama mücadeleleri yer alıyor. Düzenli olarak güncelleyince ifade edilmiş ekoloji kolektifinin takip ettiği termik santral davalarından gelişmelere, Türkiye'den ve dünyadan enerji politikalarına dair tartışmalara ve yaygınlaşmasının aciliyet taşıdığı düşünülen kent ekoloji eksenli yerel hareketlerin hak mücadelelerine yer verecek. Ekoloji kolektifi 2002 yılında çoğunluğunu üniversitelerden oluşmuş ekoloji eksenli toplulukları üye hukukçu ve sosyal bilimciler tarafından kuruldu. 2007'de dernekleşen ve ağırlıklı olarak GDO'lar ve tarımın tek tipleştirmesine karşı biyolojik çeşitliği korumak ve nükleer santrallere karşı kampanyalar yürüttü kolektif. Yaklaşık 5 senedir kömüre dayalı büyüme politikasının karşısında mücadelelere gönüllü hukuki destek veriyor ve yerel hareketlerin Ekolojik yaşam çabalarına destek olmaya çalışıyor Ekoloji Kolektifi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.